Dergi. Tekrar merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Açık Dergi programı devam ediyor. İkinci yarım saatiğimizdeyiz. Barınhan'dan radyoya sesler duyacağız. Şimdi 13 Eylül-20 Kasım tarihleri arasında Barınhan Çemberli Taş'ta yer alan Açık Radyo şimdi ve burada yerleştirilmesi içinde. E, açık olanı ve çevresinde gerçekleşen performans tartışma ve canlı yayınlardan sesler derliyoruz sizlere Barınhan'dan radyoya başlığı altında. BNL bitmeye yakın ama BNL'den topladığımız sesler çok fazla. Bunları kolajlar halinde sizlere yayından e, paylaşmayı planladık. Geçen e, Salı günü hatta bu kolajların ilk bölümü sizlere ulaşmıştı yine açık dergi içerisinde. Evet bu akşam Hatta şimdi ikinci e, koleje sizlere sunacak olmanın heyecanı içerisindeyiz. Evet gelecek geldi bile başlıklı güncel sanat panelinden seslerle başlayacağız. Ardından şehirde İstanbul'da yeni failliklere baktığımız kent ve çevre e, kuşağında Utku Zırr'ın, e, Gizem Kıyık'ı ve Yağmur Yıldırım'ın sesi e, bu kolajda kendine yer buluyor. Taner Öngür'ün bir icrası ve kapanışta da bir yay bahar performansıyla Didem Gençtürk Ömer Şahin ve Bendeniz'in imzasını taşıyan bir kolaj. Şimdi 95.0 açık Açık Dergi'de Barın Han'dan radyoya başlayıla sizlerle. Açık Dergi. Barınan'dan Radyo'ya. 17. İstanbul Bieneli'nden Sesler. Ars longa vita brevis sözü biraz şey latinceye ama eski Yunan diyorlar ama eski Greg de değil aslında Miletoslu Dipokrates'in bizim buralardan yani olan Dipokrates'in sözünde onu daha çok sanatı yani sanat uzun hayat kısa derken bunu bu melekelerin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 Minimalist dediğimiz, tek renkli veya işte e, baktığınız zaman sadece duygu ve algılarınıza hitap eden e, bir e, sanat gelişti. Bu onun karşılığıydı. Yani dünyanın yok olmasına karşı sanat bunu yarattı. Soyut sanatı yarattı. Yani ekolojik şeye bağlarsak o nokta çok önemli bence. E,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 Gerçeklerle çok fazla uğraşmayın diyor Metaverse. Ee, orada istediğiniz gibi güzel bir hayatı yani cennet ve cehennem meselesi. Bakın Metaverse'in içinde o oluşuyor birdenbire. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Bu hakikate ulaşma meselesinde biz post hakikati yaşadığımız için yani şu andaki dünya ideolojisi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 Bizler beraberiz bugün. Ben hemen tanıtayım. E, yerden Yüksek Programı'nın e, yapımcısı Gizem Kıyık'ı neydi? Kentin, kent aşırı gündemine odaklanan bir açık radyo programı ve programcısı bugünkü panelde e, bizlerle ve artık bir milestone şey, açık radyonun değil mi? Açık mimarlık e, Yağmur Yıldırım burada bu panelde bizlerle. Panelimizin e, başlığı e, dışarıdan içeriye İstanbul ve yeni faillikler. Ben de Yeşil Bülten'den Açık Radyo'da Utku Zırı. Kendi programımı ve radyoyu birazcık e, anmak isterim. Açık Radyo e, çok fantastik bir iş yapıyor gerçekten. Çok uzunca bir zamandır. E, bu şehre, bu şehrin hafızasına çok önemli değerler, e, entelektüel hayatına çok önemli e, değerler katmış bir e, e, bir kolektif halden bir kolektif durumdan e, bahsediyoruz. Ben de açık radyoya e, televizyondan aslında radyoya doğru geçti Yeşil Bülten o vesileyle bu e, bu kolektif emek, emeğe bir biçimde dahil olmuş oldum. İnsan ve doğanın birlikte yaşamına her şey, birlikte yaşamına dair her şeyi konu etmeye çalıştı hep Yeşil Bülten. Ama e, bu birlikte yaşamı mümkün kılacak şeyin de e, her zaman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 Anlatmalarını. Gizem seninle başlayalım en yakınındasın diye şöyle sonra devam ediyor Valla radyonun programı benim pratiğimle çok iç içe. Ee, şehir plancısıyım ben, ee, kent tarihçisiyim. Çok uzun yıllardan beri kent mücadelelerinin içerisindeyim. İlk önce Gecekondu mahallelerinin hak temelli mücadelelerine gönüllü destekle başladı. Ondan sonra iş cinayetlerine uzandı. Ondan sonra belki haberdarsınızdır Düzce'de e, evsiz deprem e, bir e, konut pratiği var. Ee, onun da gönüllü şehir plancilerinden bir tanesiydim. Biz Düzcü Umut Atölyesi'nde e, çalışmalarımızı yaparken altın saatler programına konuk olmuştuk. Ee, ve orada hem kendimi anlatmak hem radyo ortamında bulunmak. ilk defa açık radyo stüdyosuna girmiştim. Çok hoşuma gitmişti benim. Dedim ki ben de bunu yapabilirim. <gülüyor> ben de e, genel itibariyle kendi e, çalışma alanlarımı radyoya taşıyacağım bir program yapabilirim. Aslında Program yapma e, şey, fikri e, biraz böyle altın saatlerin açtığı yolla oldu. Çok teşekkürler. Ayrıca önce ben hemen Gizem'in ve yaptığı harika işleri anarak başlamak istiyorum onun yerine. Evet. Çünkü bu hafta benim kentsel müşterekler dersim vardı üniversitede. Gizem'in iki işinden bahsediyordum. Biri Düzce Umut Atölyesi. Bir arada akademisyenler, öğrenciler, mühendisler, pek çok farklı disiplinden insan bir araya gidip hani nasıl oradaki bir gece evsiz kalan o kadar insan...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 İşte sula iklim değişecek falan filan. Çok paniğe kapılıp öyle bir şarkı yapmıştım. Tabii bugünkü açıdan bakınca biraz naif sözler ama belki Türkçe dilinde yapılmış bu anlamda ilk şarkı olabilir. Zamansız. Onu çalıp söyleyeyim Alarm ismi. Kaçlarında kalmamış bir tek ağaç Kışın biriken kar suları Baharda Bengal deltasına saldırıyor Kardeş, Bengal sular altında Ben deş sular altında Yanım ciğer yamış, soluk alamıyor. Altımızda arabalar, biz gaza basıyoruz. Donmuş, bozulmamış bir kıtam, tarika. Göz koy. Kuşu smadenlerine paylaşamıyoruz. 1999 belki bir pazar sabahı hamsterdan sular altında Amazonlar ama Afrika açlık krizinde insanlar sürülüyor. Kimsesiz çocuklar Güney Amerika'da ölüyor. Öldürüyorlar zararlı haşerler gibi sokak köpekleri gibi her gün daha fazla insan dünyada her gün daha fazla kirler mektafımızda her gün daha hızlı dünküne daha az zamanımız kalıyor. Anlat bunları herkese Mümkünse anlaşılır bir şekilde Gezegenimiz ellenizde Yaşatabilirsek, kurtarabilirsek eğer Düşündü lan geleceğini Düşündü lan çocuklarımı Düşündü lan şu yaşadığım dünyayı Çünkü başka hiçbir şansın yok Başka hiçbir şansın yok hiçbir şansımız kalmadı artık Barınan'dan Radyo'ya. 17. İstanbul Bieneli'nden Sesler.